Merhaba, Avrupa Parlamentosu biyoyakıt kullanımına sınır getirilmesi yönünde görüş bildirdi. Avrupa Parlamentosu gıda fiyatlarını arttırabileceği ve iklime zarar verebileceği gerekçesiyle gıda bazlı tarım ürünlerinden elde edilen yakıtların kullanımına sınırlama getirme yönünde oy kullandı. Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupa Birliği'nde ulaşımda kullanılan toplam yakıtta bu tür yakıtların payını 2020'ye kadar %6 ile sınırlama kararı aldı. Avrupa Birliği 2009 yılında ulaşımda kullanılan enerji için yenilenebilir payını %10'a çıkarma hedefi koymuştu ve bunun neredeyse tamamını da birinci nesil biyoyakıtlardan temin etmeyi planlıyordu. Ancak Avrupa'daki biyoyakıt talebinin tüm dünya gıda fiyatlarını yükselttiği iddiaları ve bazı biyoyakıt türlerinin en az geleneksel fosil yakıt türleri kadar iklime zarar verdiğini işaret eden bilimsel çalışmalar karşısında Avrupa Komisyonu geri adım attı. Enerji şirketlerinin bundan böyle tarımsal gıda bazlı yakıtların sebep olduğu dolaylı karbon emisyonlarını, yani tarımsal arazi talebindeki artışın yağmur ormanlarının tarıma açılmasına sebep olmasını da hesaba katması gerekecek. Böylece kanola, soya ve palmiye yağından elde edilen biodizelin kullanımına pratikte yasak getirilmiş olacak. Biodizel sektörü ise Avrupa Birliği'nin baz aldığı bilimsel modellerin son derece belirsiz ve hatalı varsayımlara dayandığını iddia ediyor. Avrupa Parlamentosu birinci nesil yakıtlardan açılan boşluğun gelişmiş tarım bazlı olmayan yakıtlarla telafi edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Avrupa Parlamentosu üyeleri aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşmeleri açılmadan önce konu üzerinde daha fazla tartışılması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği ülkeleri henüz bir ortak tutum üzerinde de anlaşabilmiş değil. Eğer anlaşma o zamana kadar sağlanamazsa Mayıs ayında yapılacak seçimler sebebiyle Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan kararların yasalaşması 2015'i bulabilir. Türkiye'de yürütme mevzuatı ile çevrecilerin yargıya gitmesinin engellendiği bildiriliyor. Büyük şirketlere karşı yaşam alanlarını korumaya çalışan halk, dişinden tırnağından arttırarak sürdürdükleri mücadelede, haklarını aramak için yargıya gitmekten artık korkar hale gelmiş durumdalar. 5-6 bin lirayı bulan keşif ücretleri ve diğer dava masrafları yaşam savunucularının karşısına aşılmaz bir engel olarak dikiliyor. Uşak-Eşme yakınlarındaki Kışla Dağı Altın Madeninin kapasite arttırma ile ilgili açılan davada mahkemenin istediği keşif avansı olan 5170 lira yatırılamadı. Davacı kurumlardan Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun avukatı Arif Ali Cang'ı paranın temini için mahkemeye 15 günlük ek süre talebini içeren bir dilekçe gönderdi. Cang'ı bu süre içerisinde çeşitli kurum ve kişilerden bu parayı denkleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde FOÇA yakınlarındaki termik santral davası içinde 5.350 liralık bilirkişi ücretini zamanında yatıramayan FOÇA Çevre Platformu ise ek sürede kişisel özverilerle parayı denkleştirip yatırabilmişti. FOÇAP yürütme kurulu üyesi Bahadır Doğutürk davalar için gerek olan maddi yük nedeniyle artık dava açmaya korkar hale geldiklerini söyledi. Doğutürk mahkemeler bilirkişi için Ayrı, keşif için ayrı, her durum için ayrı para istiyorlar. Son bir yılda platform olarak mahkeme masrafımız 30 bin lirayı rahat geçmiştir. Kurumlardan çok dar ve orta gelirli kişilerin özverisiyle toplanıyor bu paralar. Yaptığımız kişisel masraflarımız da dahil değil buna diye konuştu. Şafşat'ta yapılması planlanan regülatöre verilen ÇED olumlu kararı İstanbul'da protesto edildi. Artvin'in Şafşat ilçesi Veliköy'de yapılması planlanan Armutlu Regülatörleri ve HES projesi için yeterli çalışma yapılmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu kararı İstanbul'da protesto edildi. Avukat Halis Yıldırım, Armutlu HES projesi Şavşat'ın doğasının ve insanın kar hırsıyla bir kez daha gözden çıkardığı yeni bir projedir. Bölgenin doğal güzelliklerinin yok etmesinin yanı sıra bölgedeki heyelan riskini de arttıracak olan projeye ÇED olumlu kararı verilmesi hukuken kabul edilemez dedi. HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ÇED olumlu raporu kararının iptali amacıyla İstanbul İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını davanın Rize İdare Mahkemesi'nce gönderileceği belirtilerek Aynı havzada Şafşat dereleri üzerinde baraj tipi ve nehir tipi olmak üzere toplam 10'dan fazla elektrik santrali kurulacağı bilinmektedir. Şafşat'ta 2009 yılında DSI'nin bentlerini yıkarak 5 can alan Selin, 2013 Haziran'ında da 4 yıl sonra daha güçlü yapıldığı iddia edilen bentleri ikinci kez yıktığını bir kez daha hatırlatıyor ve uyarıyoruz dedi kendisi. Evet güzel bir haberle bitirelim programımızı. Fethiye'de geri dönüşümlü atıklar güneş enerjili bisikletle toplanacak. Muğla'nın Fethiye Belediyesi geri dönüşüme gidecek atıkların enerjisini üzerinde güneş panelinden sağlayan bisikletlerle toplamayı hedefliyor. Belediyenin Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü'nce hizmete sunulan güneş enerjili bisiklet yılın 8 ayı güneş gören Fethiye'de 15 mahallenin geri dönüşüm atıklarını toplayacak ve çevreye zarar vermelerinin önüne geçecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.